Güzel bir pazartesi diliyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın Okulu programında bugün program ortağım sevgili Murat Loster'la birlikte avukat Merol Sevim'i tekrar Merhaba, ağırlıyoruz. E, bugün bilgi güvenliği yani biliyorsunuz bu programda teknolojinin karanlık yüzü de sık sık gündeme geliyor. Murat'ın eski bebek programı. E, teknolojinin karanlık yüzü ne atfen ee, onun bilgi güvenliği konusunda bizleri uyarmak istediği yeni gelişmeleri sıkça konuşuyoruz ee, Tuğrul Sevim de bunun hukuki boyutu konusunda kompetan. o yüzden bugün daha ziyade ikisi konuşacak ee, ben de arada sizin namınıza sorular soracağım buyurunuz efendim <gülüyor> çok teşekkürler giriş için tekrar herkese iyi haftalar Birkaç tane ana konumuz var. Ben her ne kadar son dönemde yavaş yavaş açılmaya başlasa da bir dönem sosyal medyadaki site, sosyal medyada öne çıkan diyelim site engellemeler üzerindeki bir ek konuyla başlamak istiyorum Tuğrul. Hı hı. Bunu en çok Türkiye'de haberlerde Google üzerinden duyduk. DNS değiştirme konusu. Hı hı. Önce çok hızlı bir bilgi vereyim dinleyicilerimize. Bu DNS nedir ve ne, niye değiştirilir ne yola çıkalım. <gülüyor> DNS bizim bilgisayarlar birbirleriyle konuşurken... ...birbirleriyle her zaman bir sayısal adresler üzerinden konuşurlar. Bunlara kısaca IP adresi diyoruz. Oysa biz düz insanlar için IP adresi hatırlamak çok zor. O yüzden onun yerine... O IP adresinin yerine bir isim hatırlarız e, deriz ki mesela işte e, açık, açık radyo.com.tr radyo, <gülüyor> tabii ki ne diyeceğiz başka biz açık radyo.com.tr deriz e, ve e, internet üzerindeki e, veri tabanlarında da açık radyo.com.tr'nin aslında hangi IP adresine kullandığı bilgisi söz konusudur. Bir sürü rakam aralarında noktalar. Belirlidir bu e, ve işte e, DNS sunucumuza sorarız normalde servis sağlayıcımızdan bize teğimlerden DNS sunucumuza sorarız <gülüyor> DNS sunucumuz bunu ya kendisi biliyordur ya gider başka bir DNS sunucudan öğrenir gelir bize söyler ve bizim bilgisayarımız biz farkında olmadan gidip Açık Radyo'nun web sitesine bağlanır bize içeriği getirir e, bu durum e, bu mekanizma e, Türkiye'de uzun yıllar ...site engellemenin, sitelere erişim engellemenin ana mekanizması olarak kullanıldı. Nasıl? Herhangi bir siteye engelleme kararı çıkması durumunda ya da böyle bir karar verilmesi durumunda. Bu Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları bildirildi. Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları da kendi DNS sunucularında... ...işte diyelim açık radyo engellenen site, açık radyonun adresini gerçek IP adresi yerine... Site engellemelerin yönlendiği e, sabit bir IP adresine yönlendirdiler. Dolayısıyla biz açık radyoya gitmek istediğimizde gerçek site yerine bir başka siteye ulaştık. E, fakat bu e, yarışta diyelim ya da bu engellemeye karşı e, engellemeye engel olma ya da istediğimiz siteye erişme yarışında... Ee, uzun zaman yapılan konulardan bir tanesi de madem öyle bizde Türkiye'deki DNS sunucular yerine e, dünyada çok bilinen e, tüm dünyaya hizmet veren büyük hızlı farklı DNS sunucuları kullanım dendi. Ve yine en e, ünlülerinden e, bir tanesi olan Google tercih edildi. Başkaları da vardı elbette tercih edilen. O kendisi dedi zaten acıdı Türk e, internet kullanıcısının halini. Bakın şu numaraları kullanın dedi. Evet. Değil mi? <gülüyor> E, ve tabi bu söylendiği anda artık siz DNS'e gittiğiniz anda e, siz e, Açık Radyo'nun gerçek adresine erişiyorsunuz. Dolayısıyla Açık Radyo'ya herhangi bir engelleme olmadan rahatlıkla erişebiliyor idik. Ta ki e, seçim öncesinde bir ek uygulama karşımıza çıkana kadar... Ben çok konuştum. Bu noktada biraz da e, topu turu sevme atayım. Estağfurullah. Aslında bence e, şeyi açıklamaya devam etmek de fayda olabilir. Hani evet. ne oldu seçim? Bu şeyindeki teknik açıklamayı... Peki anlamak... teknik açıklamayı da ben yapayım. Hı. Doğru. Onun hukuksal karşılığıyla ilgili ben de merak ediyorum. Hani bu evet. iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır? Sizden dinleyelim sonra. E, seçim öncesinde şöyle bir şey oldu... E, iki cins e, konu söz konusuydu e, düşünülen bir tanesi yurt dışındaki DNS'lere de erişimi engellemek e, ikincisi ki bu yapılmadı ikincisi şu oldu sizin adresiniz yine yurt dışındaki DNS siz yurt dışındaki DNS'ye soruyu soruyorsunuz fakat Türkiye'deki servis sağlayıcılar bu isteğin bu sorgunun açık radyonun adresi nedir sorusunun yurt dışına Google'a gitmesine engel oluyor araya giriyor ve sanki Google'dan geliyormuş gibi size bir cevap döndürüyor ve döndürdüğü cevapta yine bu site engellenmiştir diye cevaplar geliyor ya da onun cevabı hiç gelmiyor dolayısıyla siz açık radyoya ulaşmak istediğinizde e, açık Radyo'nun sitesine giremediğinizi görüyorsunuz gönlüsünde. Usul, usul hakkında itirazım var. Buyurunuz efendim. Şu örneği değiştirelim. Doğru açık radyo. Fena oluyorum. <gülüyor> Youtube'de ya yani. Peki Youtube diyelim. Mesela. Hayır bir şeyin reklamını yapacaksak Açık Radyo'nun reklamını yapacağız ama şimdi engelleme olunca <gülüyor> haklısın Hayır, yanlış oldu. Hayır reklam değil zaten. Açıldı mı açılmadı mı hala belli değil. Bir açılıyor bir kapanıyor. 151 tane şey bekliyor. Hiç e, şey açıklamayı yaptı BTK yapmıştı. Hiç boşuna ummayın erişim engellemesi kaldırıldı diye rahatlamayın. E, havanızı alırsınız. Daha geride 151 dosya var. Tuğrul başını evet. sallıyor. Işte, biliyor tabii ki. Peki. O zaman YouTube artık erişmez oldu yine. Dediğim gibi yani bu aralar öyle bir uygulamada da bir karışıklıklar. Hani bir erişilebiliyor Türkiye'den, bir erişilemiyor vesaire. Evet. Hani erişim konusuna bugün girmeyelim. Onunla ilgili hemen e, atfımızı yapıp geçelim. Erişim engellenen siteler erişimle ilgili neler yapılabilir? Ne olurla ilgili? Zaten bir iki tane program yapmıştık bilgiçanınhukuku.blogspot.com adresindeki blogumuzda eski yayınlarda zaten bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Bu kadar açıklama yeter sanıyorum. Hani hukuki, hukuki tarafını tar merak ediyorum ben de. Şimdi yeni 5651'de ISP'lere getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de alternatif erişim yollarının ortadan kaldırılması. Mesela hı hı. Nedir efendim bu? Bir erişim kararı, engelleme kararı geldiğinde... E, temel olarak o siteye erişime engellemekle yükümlüsünüz. Bunu nasıl yaparsınız? İşte DNS üzerinden yaparsınız, IP bloklarsınız, ne istiyorsanız yaparsınız. Ama onun dışında eğer ki kullanıcı şu demin de saydığınız gibi e, yaratıcı yöntemler kullanarak o zararla erişi, içeriye erişmek istiyorsa onu da engellemek için alternatif erişim kapsamı altında engellemeleri yapmak zorundasınız diyor. Burada e, alternatif erişimin ne olabileceğini belirlemediği ve neler yapılabileceğini belirlemediği için e, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunu da genel olarak hukuk ilkelerinden yine ölçüllük kapsamında değerlendirmek lazım. Ölçüllük aslında mahkemelere uygulanan bir şeydir. Bir tedbir kararı verilirken yani bir fiili engelleme yapılırken e, ölçüllük ilkesi doğrultusunda zararı engelleyecek bir tedbir ortaya koyması lazım. Burada bu e, yetki ISP'ye verildiği için aslında bir adli makam değil e, engellemeyi özel kuruluşun yapması lazım. Ama ilke olarak aynı ilke tutulmak durumunda. Alternatif erişim kanallarını engelleme diye ben VPN'lerin bilinen bütün IP'lerine erişimi kapatabilirim. Misal. Böyle yaptığım zaman ne olur? Ee, pek çok e, kurumsal iletişim, insanların çok alakasız, pek çok e, normal iletişimleri, VPN kullanan İnsanların tüm iletişimlerini ortadan kaldırmış şöyle veririm. Ama bu şekilde doğru. Zararlı içeri, içeriye de erişme engellemiş olur muyum? Olur. Peki VPN'de de mümkün mü? Bu kolay mı yani? DNS'de e, Hı -hı. yaşandı, görüldü. Engellemeler oldu. Evet. Yani Google'un verdiği e, DNS adreslerini kullanıp e, engelli sitelere girebilen pek çok kişi giremedi. Evet. ...orada yaşanarak görüldü... ...ama VPN kullanıcıları... ...girmeye devam ediyorlardı... Evet. ...yani VPN'i engellemek daha mı zor... ...teknik olarak... E, ...VPN'i engellemek... E, ...daha zor değil ama... ...VPN'i engellemek çok daha geniş... E, ...sonuçları olan bir yöntem... ...otobanı kapatıyorsunuz o zaman... ...yani o VPN'den çıktığınız... ...mesela ben internette VPN'den çıkıyorsam... ...sonuçta o da bir IP... yani. E, ...belirli bir internet sitesine gidip... ...oradan bütün internete erişiyormuşum gibi... Ve ...en basit anlatıma. başka ülkeden. Anlatırma. Evet başka ülkeden. O internet sitesine... ...gitmeyi kapatıyor. Öyle olunca ne oluyor? Bütün erişimi... ...kapatıyor. Ancak pratikte... ...VPN dediğimiz şey son zamanda evet... ...tüketiciler çok yoğun bir şekilde... ...bunu kullanmak durumunda kaldılar bu alternatif... ...erişim için ama e, VPN sadece... ...bu işe yaramaz. Pek çok... ...güvenlik uygulamasının içerisinde bir parçasıdır... ...VPN veya özel uygulamalar VPN üzerine... ...kurgulanabilir. O yüzden... Burada ben VPN'leri kapattım uygulaması çok çeşitli sonuçlara varabilir. Bahsettiğimiz şey yani DNS cevaplarına müdahale edilmesi bu değil. Bu söylediğim daha üst bir örnek belki daha zor bir örnek daha e, zararları fazla olabilecek Türkiye'nin ticaretine çok ciddi sonuçları olacak bir örnek. Çünkü evet. atıyorum VPN çoğu çok uluslu kurumun. Ee, çalışanları yöneticileri Türkiye'ye geldi, geldiği zaman e, ya da şirket dışında oldukları zaman kendi merkezleriyle yaptıkları iletişimin de altyapısı. Dolayısıyla VPN kavramını kapatırsa eğer Türkiye e, o zaman e, Türkiye'deki e, Türkiye'de temsilcisi bulunan birçok yabancı kurum. ...çalışanı kendi şirketleriyle... ...bağlantı kuramaz, çalışamaz hale gelirler. Türk halkı Murat'cım, ...intranet kavramını iyi bilir, öyle... ...düşünüyorum ben. Çünkü çok ilk... ...kavramlarından biri. Intranet, yani şirket içi... ...network. A. ...network. E, de bunun daha gelişkin, daha sofistike bir e, formatı VPN... gibi bakılabilir mi? Doğru Kul... olur mu bu? Yaptığı? Olur. VPN'in tanımı şudur aslında. Kullanım, ana kullanımı şudur. Biz özel kullanıyoruz Türkiye'de bu engellemelerden kaçmak için ama. VPN'in birincil tasarımı kurum dışından güvenli bir yolla intranete yani kurum içindeki ağ erişmenin teknolojisi olarak geliştir gelişti hmm. dünyada. Ha, sonra işte biz bunu farklı evet, amaçlarla da amaç. kullanmaya başladık. Tamam. Ben bu, pardon buyurun. DNS'e dönecek hı, olursak. Ben de ona döneceğim. E, DNS'te evet gelen cevaplara müdahale edilmesi alternatif erişim kanallarının e, alternatif erişim yöntemlerinin engellenmesi kapsamında düşünebilir. Ama velaki bu yöntem hiçbir zamanda bilgi güvenliği açısından risk yaratmayacak boyutta bir yapı olması lazım. Hı hı. Özel iç, içeriğin e, kendisine erişmeyecek maliyet olması lazım. Şimdi zaten URL tabanlı erişimi engellemeyi e, bir yükümlülük olarak getirmek bu anlamda bir risk getiriyordu. <gülüyor> Nedir hı hı. o? Çünkü URL'ye e, erişebilmek için içerikteki e, bir alt katmana inmeniz lazım. Evet. Değil mi? Yani e, bir nevi DPI yapmaya başlıyorsunuz. Yani paketin içine bakmaya başlıyorsunuz. Az bir e, belki ikinci katmana iniyorsunuz ama fark etmez. Sonuçta bambaşka bir yapı gerektiriyor. Bu ISP tarafında ciddi bir risktir. Yani iletişim paketlerine bakma yetkisi, yükümlülüğü getiriliyor ISP'ye. Aslında öyle... fiilen bakıldığını görüyoruz. Yani aslında hani <gülüyor> o anayasanın bir haberleşmeninle ilgili bir maddesi var ya. İkinci hukukcusunuz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sonuç olarak benimle Google arasındaki bir iletişim söz konusu evet. DNS iletişiminde. Ve o iletişimde farklı farklı web sitelerini arıyorsam... Karışmıyor internet servisi sağlayıcı. Ama yasaklı sitelerden birine gitmek istiyorsam karışıyor. Karışabilmek için de iki tane şey var. Bir, senin söylediğin gibi o paketin içine bakıp benim ne sorduğumu görmesi lazım. Evet. Yetmezmiş gibi. Bir de gelen yanıtı kendisini değiştirip bana göndermesi lazım ya da tam tersi yanıt Değiş, dönmeli. Değiştirebilmesi için ilk önce yanıta bakması lazım. Evet. Yanıta baktıktan sonra da oraya değil buraya gitmesi lazım. Peki bu anayasal lazım. bir problem değil mi? Ya anayasal problemden önce hadi o kadar şeye gitti. Anayasaya gele de kadar. Yani hukuk yani... <gülüyor> hukuk devleti başka kanunla öldürülmüş hukuk Başka bir şey. Evet. Eğer ikincisinde ya, yaşanıyorsa bunlar hazırda. doğal. Şunu da unutmamak lazım. Yani ISP dediğiniz şey evet 5651 ile belli yükümlülükleri getirilmiştir. Ama aynı zamanda elektronik haberleşme kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmecidir. Temel yükümlülükleri orada belirtilir. Onlardan bir tanesi de bilgi güvenliği yönetme, e, yükümlüdür. Yönetmeliği de var. Hı hı. Yani e, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturup işletmek durumunda olan bir yapıdan bahsediyoruz. Benden daha iyi biliyorsun. Yani bilgi güvenliği yönetim sistemi içerisinde içeriye müdahale edip paketlerdeki bilgiye bakmak ve bunu e, istenilen düzeyde yönet e, yönlendirmek hali hazırda fantastik bir bilgi güvenliği riskidir bence. Tabii ki. Tartışma, ya biz bugün hani çok yakın zamanda işte kasetler falan uçuştu ortalıkta. Bu kasetler falan uçuşurken buradaki dinleyenler suçudur odur budur tartışmalarının dışında dinlenebilirlik vardı burada. Demek ki bizim ülkemizde veri toplamayla ilgili, verinin kaydedilen yasal dinleme ile ilgili çok ciddi bir bilgi güvenliği sıkıntımız varmış. Hem de memleketimizin önemli kurumlarından bir tanesinde böyle bir sıkıntı varmış. Bu bir yükümlülük. Yani mahkemeden karar geldiğinde telefon dinir. Okey. Bunun için ne yapmak lazım? Bir teknik sistem kurmak lazım. Bu teknik sisteme üçüncü kişiler müdahale edip bu kayıtları dışarı çıkartabilirler mi? Her zaman için bir bilgi güvenliği riskidir. Bu bilgi güvenliği riskinin yaşandığını şahane bir şekilde gördük biz. Şimdi devlet diyor ki yeni yükümlülük getirdi. Yükümlülük de bir dakika hadi o değil. Ben bu yükümlülüğü ISP'lere aktardım. İnternet trafiğine de bakacaklar. Devlet kurumundan da bahsetmiyoruz. ISP'den bahsediyoruz. ISP Özel dediği bu. sevgili dinleyenler internet evet. servis Hı? sağlayıcı. İnternet servis sağlayıcı evet çok özür diliyorum. Yok canım özür dileyecek bir şey yok. Mümkün. Terminoloji bu. Evet Türkçesini kullanmak lazım. Servis Hı? sağlayıcıların e, böyle bir yükümlülük getirmesi demek. Yani ciddi mali kaynağı olan e, idari sorumlulukları olan bir yapının çok da başarılı olmadığını gördüğümüz bir pratiği. İnternet servis sağlayıcıdan beklemek ki ülkemizde 230. üzerinde internet servis sağlayıcı var. Bunların bir kısmının yıllık ciroları bu sistemi kurmaya yetmez bence. Ee, çok çok ciddi bir yükümlülükten bahsediyoruz. E, bu adam ticari faaliyetlerini sürdürmek istiyorsa burada bir şey yapacak. Ve bu bizim talep ettiğimiz güvenlik risklerini ortadan kaldıracak kontrol mekanizmalarına sahip olmayacak. Yani burada getirilen yükümlülükleri sadece hakikaten hukuka aykırı bir durum oluşur mu oluşmaz mı? Doğrudan hak ihlerle yaratır mı gibi bakmamak lazım. Teknik düzenleme riske hesaplaması gerekir. Riske hesapladığımız noktada da burada çok ciddi bir risk ortaya koyuyoruz. İlk başta şöyle bir sıkıntı da vardı 5000'den sonra. Yani bu trafiği izleme, bu DNS'in geri dönüşümünün yönlendirilmesi meselesi URL'ye bakmayla bence birebiridir. Hani bir tanesi giderken engellemeye ilişkin öteksi dönerken engellemeye ilişkin. <gülüyor> evet. Hani evet çok daha korkunçmuş gibi gözüküyor ama ötekisi de zaten korkunç. İkisi birlikte korkunç. Ve korkunçluğu sadece bakabilme üzerinden değil. Çünkü böyle dediğiniz zaman diyorlar ki ya ama hani mahkeme kararı veyahut da yasayla belirlenmiş olan şeyler doğrultusunda engelleme için bunu yapıyoruz. Bravo bu hak ihlali değil ama yarattığınız risk yeterli. Ve ülke bunu canlı bir şekilde birkaç ay önce zaten yaşadı. Bu riskin hayatta geçebildiğini biz hepimiz gördük. Herkes gördü. O zaman bunun ısrarı nedir? Bunun bu firmaların batmasına sebep olacak hani BTK'nın çünkü temel yükümlülüklerinden bir tanesi de şirketler arasındaki rekabeti sağlayabilmek. Bunun hepsini ayakta tutmak zorunda. Araba bağlantı ile ilgili düzenlemeler olsun, altyapı ile ilgili düzenlemeler olsun, hep buna ilişkin. O tarafta sen şirketler arasındaki elektronik haberleşme sağlayıcılar arasındaki rekabeti düzenlemeye çalışırken, bunu arttırmaya çalışırken böyle bir düzenlemeyle bunları batırmaya çalışmak zaten BTK'nın görevlerine aykırı bir durum oluşturur. ...onun ötesinde işlenemeyecek ve tüketicinin bilgisini e, riske atabilecek çok ciddi bir düzenlemedir. Yani Murat'ın sorusuna dönersek hukuka aykırı değil mi diye güzel güzel sordu. Yani Sadece hukuka değil dedi Tuğrul da özetle. Aa, bir e, parça arası verelim mi? Tabii. E, parça arasını Avniye sen tercih et seçtin söylemek ister misin? Aa, bugün şeyi çalacağız. E, Lisa Ekdal'dan e, My Heart Belongs to Daddy. Niye bu parçayı seçtiğimizi de aradan sonra göreceğiz. Müzik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 My heart belongs to Daddy, 'cause my Daddy he treats it so bad. 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyenler. Bilgi Çağın'ın hukuku programındayız. Ee, konuğumuz Sayın Avukat Tuğrul Sevim. Ee, bilgi güvenliği konuları ağırlıklı olmak üzere e, tartışıyoruz. Birinci yarıda Google'ın DNS ayarlarına yapılan, Türkiye'den yapılan müdahaleyi konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, ikinci yarıda başka bir konuya e, geliyoruz. Zaten seçtiğimiz parçanın isminden de belki fark edilmiştir. Kalple ilgili bir durumumuz var. E, benim çok önemsediğim, aslında çok da önemsenmesi gerektiğini düşündüğüm herkes tarafından, hem kurumlar hem bireyler, e, çok ciddi bir güvenlik açığı fark edildi geçtiğimiz haftalarda. E, İngilizce heart bleed, Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak işte kalp kanaması mı diyeceğiz? E, diyeceğimiz bir güvenlik açığı bu. Söz konusu güvenlik açığı. Biz HTTP yerine yani HTTPS kullandığımız zaman işte biliyorsunuz güvenli iletişime geçiyoruz. Bu güvenli iletişimde bizimle konuştuğumuz site arasındaki iletişim şifreli hale geliyor. Şifreli hale gelmesi durumunda da bu yapı üzerinde şöyle bir tanım söz konusu. Gidip aradaki bilgiler... Bir özel programcık tarafından şifreleniyor. Sunucu tarafında da aynı, program, aynı programın karşılığı tarafından bu bilgiler açılıyor. Dolayısıyla arada hiç kimse dinleyen hiç kimse bu bilgileri görüp duyamıyorlar. Bu şifreleme ve açma tarafında dünyada farklı programlar söz konusu. Onların en çok kullanılanlarından bir tanesi de OpenSSL denen ücretsiz bir şifreleme yazılımı. Opanas e, anlaşıldı ki son iki yıllık e, sürümlerinde e, heartbeat, oradaki kalp atışı ya da çalışma ile ilgili yapısında bir güvenlik açığı var. Ve bu güvenlik açığı ilgili sunucunun remine yani hafızasına erişim imkanı veriyor. Bunun üzerinden de bütün bu şifrelemelerde kullanılan esas gizli anahtar olan özel anahtar ya da ile private key'in çalınmasına imkan veriyor. Ve bu durum e, sosyal medya, banka, Aklınıza gelen ve güvenli olması gereken sitelerde OpenSSL kullananların hemen hepsi için geçmişe yönelik iki yıllık iletişimin dinlenebilmesi, izlenebilmesi ve onun üzerinden gizli olarak aktarılan bilgilerin ki bu bilgiler arasında belki de en önemli olanlarından bir tanesi bizlerin girerken kullandığı kullanıcı adı ve parola bilgilerinin başkaları tarafından öğrenilmesi anlamına geliyor. İşte bu heart konusu, heart bleed konusu, kalp kanaması konusu son derece önemli. Önce azıcık kurumlardan bahsedelim. Kurumların ne yapması gerekiyor? Kurumların öncelikle bu güvenlik açığından, bu tehditten etkilenen bir yazılımlarının bir güvenlik yazılımı olup olmadığını anlamaları. Eğer varsa hemen onu güncel sürümüyle değiştirmeleri. Hemen arkasından... Güvenlik için kullanılan bu e, güvenlik sertifikasını iptal edip yenisini almaları gerekiyor. Bu, bu, bu söylediklerinin muhatabı kim? Bu söylediklerin muhatabı e, web sitesi sahipleri, web sitesi işleticileri. Sosyal hmm. medyalar, bankalar, elektronik ticaret siteleri ve güvenli iletişim kurmamız gereken herkes. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra, önce değil, sonra... ...biz bireylere bir önemli görev düşüyor. Dönüp o girerken kullandığımız parolalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. O bireyler nasıl anlayacak onların hangisi olduğunu? Çok önemli bir soru. İşte bununla ilgili de internette bir takım web siteleri var. Biz blogumuzda da bunu yayınlarız ama bir tane blogu takip edemeyecekler için söyleyeyim. Buradan şimdiden söyleyelim söyleyeyim. bence. Önemli tool'lardan bir tanesi LastPass... Son parola gibi İngilizce. L-A-S-T-P-A-S-S Nokta com Bitişik değil mi? Last pass bitişik. Tekirme, evet. Nokta com bölü Heartbleed. Onu da hızlıca söyleyelim. Hakkari, Edirne, Ankara, Rize, Trabzon, Heart, Bleed Kanama anlamındaki Bursa, Lüla, Edirne, Edirne, Diyarbakır. Stikyat açıp enter'a bastıklarında bu adresi yazıp enter'a bastıklarında karşılarına bir sayfa geliyor o sayfanın üzerinde çok küçük bir tane form var buraya diyor ki istediğiniz web sitesinin adını girip onay tuşuna basınız web sitenizin adını giriyorsunuz istediğiniz web sitesinin çok kullandığınız web sitelerinin e, onay tuşuna basıyorsunuz ve size e, bununla ilgili cevap geliyor hmm. o cevapta da şunları söylüyor diyor ki bu site e, bu güvenlik açığından etkilenmemiştir İyi haber yap bir şey yapmaya gerek yok kötü haber etkilenmiştir ve kendisini e, güncellemiştir. Dolayısıyla artık bu güvenlik açığından etkilenmemektedir. O zaman yapılması gereken, birey olarak bizlerin yapması gereken o girip her zamanki yöntemlerle parolamızı değiştirmek. E, yeri gelmişken hemen parantez içinde şunu da söyleyelim. Parolamızı değiştirirken başka bir yerde kullanmadığımız güvenli bir parola olmasına dikkat etmekte yarar var. Üçüncü ve en kötü durum e, söz konusu ste, hartbilit güvenlik açısından etkilenmektedir ve hala etkilenmektedir. Bununla ilgili hiçbir şey yapmamıştır. Eyvah, o zaman ne yapsın kullanıcı? O zaman o web sitesinin e, erişim bilgilerinin üzerinden gidip postayı uyarabilir ya da bu web sitesine ayar hani izin veren hani uygun bir sitesi bir alternatif varsa orayı bırakıp kapatıp alternatifine gitmek lazım. Her zaman kullandığı banka web sitesi diyelim. Ona yapacak bir şey yok ama Hani iyi haber diyeyim e, banka web siteleri e, nispeten güvenli durumda Türkiye için konuşuyorum. Hı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi BDDK'nın bundan dört yıl önce yayılmış olduğu bir karar gereği bankalara girişte e, iki aşamalı kimlik doğrulama var. Yani sadece kullanıcılığı parolayı öğrenmesi yetmiyor bir başkasının SMS ya da işte şifrematik ya da ne diyorlarsa o farklı sistemlere bir seferlik bir başka parolayla girilmesi gerekiyor. Eğer bizim bankamız bir zamanlar bu açıktan etkilendiyse belki bizim yapmış olduğumuz bankacılık işlemleri bir başkası tarafından gözlemlenmiş olabilir... Ama bizim yerimize girip işlem yapmak bankada söz konusu değil. Faktörlerden, biri risk Faktörlerden bir olabilir. risk altında Faktörlerden bir risk altında ama öbür risk evet. altında değil çünkü. Zaten baktığınızda böyle bir güvenlik açığına uğramış ve de kullanıcıya hizmet veren bir e, yapıdan bahsediyorsunuz. bilgilendirmek zorunda. hani e, En kötüsü hani herhangi bir regülasyona tabi olmasa bile basiretli tacir yükümlülüğü altında kullanıcısına demeli ki böyle bir risk vardır. Biz bunu yeniledik. Artık şu dakikadan sonra <gülüyor> e, siz... Kullanıcı adı şifrenizi değiştirin demelidir. Sık sık. Evet. Bu programımızın bugün zaman üstünden ne yazık ki sonuna geldik. O yüzden ben herkese çok özür dileyerek iyi haftalar demek istiyorum. Ve müzik bu konuyu biraz daha geniş ele alırız sanırım. Özür niye diliyorsun? Çünkü, Çünkü daha çok konuşmak istiyordunuz evet, bence. Çok cetrefi konuştuk. Tuğrul yani. Sevim <gülüyor> çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Vakit yani ayırdığın için e, iyi haftalar dileyerek... İzin istiyoruz sevgilidin diyenler hoşça kalın hoşça kalın